Bismillah. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu aleyha men la nebiyye ba'de. Bu hafta tefsir dersinde kardeşler yeni başladığımız Furkan Suresinin 4. ayetinden itibaren devam edeceğiz inşallah. 4. ayette Rabbimiz Azze ve Celle buyuruyor ki Ve gâlellezîne keferû in hâzâ illâ ifkun ifterâhu ve eânehu aleyhi kavmin âkharûn fegad câû zulme ve zûrâ. İnkar edenler, küfredenler dediler ki bu Kur'an ancak onun uydurduğu bir iftiradır. Ve bu Kur'an'ı uydurma hususunda ona başka bir toplulukta yardım etmektedir. Yemin olsun ki onlar bir zulüm ve bir yalan getirmişlerdir. Yani bu iddialar bir zulümdür ve yalandır. Mekki başka surelerin tefsirinde de buna benzer iddialarla karşılaşmıştık. Orada Allah Azze ve Celle'nin cevaplarından da bahsetmiştik. Nahil Suresi 103. ayette Rabbimiz Azze ve Celle bunu çok açık, fasih bir şekilde reddediyor bu iddiayı. Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i peyderpey indiriş tarzını biliyorsunuz. Olaylar buku buldukça, yeni iddialar ortaya çıktıkça allah Teala o ortaya çıkan durumları çözüme kavuşturmak veya iddiaları bertaraf etmek için de indiriyor. Onlardan birisi de bu. 103. ayette bu ve benzer ayet, iddialara cevap olarak buyuruyor ki Allahu Teala وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ Beşer Yemin olsun ki biz onların Kur'an'ı bir beşer öğretiyor dediklerini biliyoruz. Bir insan öğretiyor. Yani o hani bir melek geliyor bana öğretiyor diye iddiada bulunuyor ya yok biz onun bir insan tarafından öğretildiğini biliyoruz dediklerini allah Teala biliyoruz diye cevap veriyor ve bu iddiayı reddediyor. لِسَانُ الَّذ۪ي acemi اِلَيْهِ اَعْجَمِيُّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّب۪ي O Kur'an'ı öğretme hususunda isnat ettikleri, dayandırdıkları kimsenin dili acemidir, Arapça bilmez. Ama Kur'an apaçık bir Arapça diliyle inmiştir. Yani onların Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme falanca kişi öğretiyor dediklerinin dili Arapça değil. Bilmiyor Arapça. Adam atar da biraz destekler Arapça değil dili. Ama onlar Muhammed'e Kur'an'ı öğretiyor diyorlar. Bu bir iftiradır diyorlar. Yani Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme bir peygamberlik falan verilmiş değil, bir melek inmiyor. Bilakis o, bana Allah vahy ediyor diye yalan söylüyor. Bana melek bu vahyi getirdi diye iftira atıyor. Sonra da bunu bize, bu böyledir diye yutturmaya çalışıyor diyorlar. Ve bu sözlerinin de büyük bir zulüm ve büyük bir yalan olduğunu Allah azze ve celle beyan ediyor. Başka ayetlerde gelen bir başka meydan okuma daha vardı. Buyuruyor iti ki, Farklı farklı e, defalarda, farklı lafızlarla gelmişti. Madem öyle, bu uyduruluyor, o zaman siz de getirin bir benzerini de, biz de görelim siz diyor allah Teala. Benzeri on sure getirin, beş sure getirin, bir sure getirin, hepsinin tamamı gibi benzeri olmasının şart değil, tamam. Hadi bir sure getirin diyor allah Teala, meydan okuyordu, kimse getiremiyordu. Yani madem okuma yazma bilmeyen birisi bunu uydurabiliyor, veya dili Arapça olmayan bir resmini uydurabiliyorsa, bu şekilde bir tanzim içerisinde getirebiliyorsa, bir bütünlük içerisinde, size benzeri bir tek bir şey getirin de görelim diyordu. Kimse getiremiyordu. Ve diyorlar ki gene bu iddiayı taşıyan kafirler, ve Galu الْاَوَّلِينَكْ تَتَبَهَا فَهِيَتُمْ لَا عَلَيْهِ بُخْرَةَ Ve gene dediler ki, işte bunlar evvelkilerin masallarıdır. Yani dilden dila dolaşan, efsane olmuş, hikaye olmuş şeylerdir. İşte Hut şöyle yapmış, Lut böyle yapmış, İbrahim buraya gitmiş, şunu şöyle yapmış, onun oğulları İsmail İshak böyle yapmış, Yakup, Yakup'un oğulları gibi kısa tarzındaki hususları kastederek bunlar evvelkilerin, önceden geçmişlerin hikayeleridir, masallarıdır diyorlar. Ve iddialarını devam ettirerek bu geçmişten gelen masalları, hikayeleri o birilerine yazdırıyor ve birisi de buna okuyor. Sabah akşam okuyor. Dolayısıyla o da dinliyor, dinliyor, ezberliyor, geliyor bize bu Kur'an aittir diye. vahiy geldi diye. Bizi kandırmaya çalışıyor diye iftada bulunuyorlar. Cevap 6. ayette. Kul enzelehu lladhi ya'lemu's sirra fi's semawati ve'l ard. kana De ki onu yani Kur'an'ı göklerde ve yerdeki sır olan, gizli olan şeyleri bilen indirmektedir. Muhakkak ki o çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Rahim sahibidir. Sen böyle söyle. Onların saçma sapan iddialarına sen sana yakışır bir tarzda cevap ver ve onların iddialarını reddet. De ki çok manidar bir cevap. Göklerde ve yerde bütün sırları, gizlileri bilen Allah indiriyor bu Kur'an'ı. Yani ben Allah'ın adına bir şeyler uyduruyor isem, benim sırrımı, gizli yaptığım işleri zaten Allah biliyor. O zaman buna müsaade etmezdi. Bu sırları bilen dolayısıyla kendisi adına konuşuluyor ise de konuşulmaktan da haberdar olan birisi indiriyor bunu. Dolayısıyla bir sorun yok. Cevapta çok açık bir iptal var aslında iddiaları. Çok açık bir iptal var. Yani siz Allah adına iftira diyorsun diye beni yargılıyorsunuz ama Allah'ın adına yalan söylemek, iftira edinmek öyle kolay bir şey değil. Çünkü en gizli şeyleri bilendir o. O biliyorken nasıl birisi onun adına bir şeyler uydurabilir? Bilakis o gizliliği bilen indirmektedir. Dolayısıyla bu sizin iddia ettiğiniz gibi bir uydurma değildir diyor. Ondan sonra da Allahu Teala kendisinin çok bağışlayan ve merhamet sahibi olan olduğunu beyan ediyor. Yani bu iddiaları bırakın, küfrünüzde, inkarınızda ısrarı terk edin. Terk eder, bağışlanma diler, tövbe ederseniz Allah çok bağışlayanlar, çok merhamet sizi bağışlayacak. Silecektir geçmişiniz. Nitekim bir başka hadiste İslam geçmiş günahlarının tamamını siler diyor. Geçmişte işlerinden tamamını siler Müslüman olmak. Hicret Kendisine öncelik günahların tamamını siler. Sıfırlar. Mebrur haç. Yani sünnete uygun, salih niyette yapılmış geçmişi siler. Tamamen siler. Sıfırlar. Yani sıfırlar derken günahları sıfırlar. Sebepları sıfırlamaz. Allah Azze ve Celle çok bağışlayan, çok rahmet eden, onları kınadığı gibi, azarladığı gibi, azapla tehdit ettiği gibi bağışlayan ve rahmet edici oluşunu hatırlatarak onları Tevbe'ye davet ediyor sürekli. Bunun ardından 7. ayette başka bir iddiayı daha gündeme getiriyor Allahu Teala. Ve kâlu mâ li hâzâ'r-rasûl yakulut ve yemşî fi'l-esfâqi lev lâ Gene dediler ki bu Rasule ne oluyor ki yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Ve gene dediler ki ona bir melek onun yanında bir melek indirilmeli de Onunla beraber uyarıcı olması gerekmez miydi? İnsan yetmiyor da melek istiyorlar davetçi olarak. Bu kafirlerin peygamberimizden önceki bütün peygamberler hakkındaki iddiaları da neredeyse bu minvaldeydi. Yani kendi içlerinden birisinin Resul olarak görevlendirmesini kabullenemiyorlar. Yeterli görmüyorlar. Kendiler için yeterli bir davetçi kabul etmiyorlar. Bundan dolayı da çeşitli bahaneler uyduruyorlardı. O bahanelerden birisi de işte, Resul dediğin yemek yemez. Yemeğe ihtiyaç duymaz. Çarşılarda dolaşmaz. Alışveriş yapma, rızık peşinde koşma derdi olmaması gerekir. Yanında e, o hata ettiği zaman e, veya Allah'tan geldiği ispat edecek tarzda bir melek olması lazım ki ikisi beraber davetçi olsunlar, <gülüyor> insanlara uyarsınlar. Böyle olması gerekirdi diyor. Furkan suresinde 20. ayette bunun cevabı var. وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ illa اِلَّا اِنَّهُمْ لَيَكُلُونَ ve وَيَمْشُونَ فِي الْاَسْفَاقِ Biz gönderilen elçilerden senden önce gönderilen elçilerden kimi göndermişsek muhakkak onlar yemek yiyorlardı ve çarşıda dolaşıyorlardı. Yani sizin içinizden insan cinsinden birileriydi onlar. İnsan cinsinden birileri olacak ki tebliğ göreviyle beraber görevini görevinde yapabilsin. Yani risaleti ulaştırma, vahiy insanlara aktarma göreviyle beraber bu vahiy bir şahıs üzerinde nasıl yaşanır hale gelecek bunu da beyan etsin, açıklasın diye bir insan olacak. Melek getirseydi ne olacaktı? Allah size... Oruç tutmayı emretti. Hadi orucunu tutun ondan sonra da iftar edin ben zaten ne yemek yerim ne iftar ederim diyecekti. Evlenirken şunlara şunlara dikkat edin. Boşanırken şunlara şunlara dikkat edin ama beni karıştırmayın bizde cinsiyet zaten yok. Evlenmeyiz boşanmayız biz derdi. Yani yaşanır bir halde olmazdı o melek olan Elsinin getirdiği veya insanlar bunu reddederlerdi. Sen zaten mükellef değilsin. Kendi yapmayacağın şeyleri bize yapmamız gerekti, gerekiyormuş gibi e, zorluyorsun veya kendini uyduruyorsun. Veya e, zaten sana hava e, güzel, e, senin için sıkıntı yok, sıkıntı çeken biziz diye reddederler. Bilakis kendi işlerinden olacak. Elçi ki insanlar e, onun da kendileri gibi olduğunu, korktuğunu, üzüldüğünü, sevindiğini, acıktığını, e, evlenmeye ihtiyacı olduğunu, efendim kendisinin savunması gerektiğini bilecek görecek ki ha böyle yaşanıyormuş diye dini ondan alacaklar. Yoksa bu insanlar peygamberlerin getirdikleri dini reddetmek için uyduruyorlar bunlar. Aslına uygun en doğru olan şey gönderilen toplumun cinsinden olmasıdır peygamber. Hatta hatta başka kavimlerden değil. O kavimden olması lazım ki onların huyunu, suyunu, ahlakını, edebini, efendim geleneklerini, görüneklerini görüne bilecek ve onlara göre uygun bir lisan kullanacak veya bir başka iddiaları devam ediyorlar. Ev yulga ileyi kenzaun ev tekun lehu cennetu minha ve qala zallimun in illa mashura veya ona bir hazine indirilmesi gerekmez miydi veya onun için kendisinden yediği bir bahçesi olması gerekmez miydi derler peygamber için. Zalimler dediler ki sizler ancak büyülenmiş sihre uğramış bir adama tabi oluyorsunuz. Aman dikkat edin tabi olmayın demeye getirdiler. Gene onların kabullenemedikleri iddialardan birisi. E, rasul dediğin geçim derdinde olmaz. Rasul dediğin gökten hazinesi iner. Oradan banka sahibiymiş gibi alır çeker. istediği kadar kullanır. istediği kadar istediği kimseye verir. Ve geçim derdi olmaz. Veya gidip pazardan meyve sebze almaya ihtiyacı hissetmemesi gerekir. Bir bahçesi olacak ki orada her türlü meyve sebzesi çıkacak, ihtiyaç duyulacak gidecek, alacak, yiyecek. Yok yok siz buna uymayın. Bu Resulün filan diyor ama bu büyülenmiş bir adam. Ne dediğini bilmiyor. Saçma sapan konuşuyor. Buna uymayın, buna tabi olmayın diyorlar bu iddiaların arkasında. Onzur keyfe zarabu lekel emthale fedallu felâ istatîûne sebîlâ. Bak bakalım sana misalleri nasıl böyle getiriyorlar ve arkasından da sapıyorlar, orta bir yol tutturmaya da güç getiremiyorlar. Yani Peygamber hakkında, Resulullah Aleyhisselam hakkında deli dediler, büyülenmiş dediler, aklını yitirmiş dediler. Efendim, e, yok bu, bunu terk edelim, bu bir hal oldu buna, bu eskisi gibi değil dediler. Veya sen Resul sen, senin şöyle şöyle özelliklerin olması gerekirdi. Bahçenin olması lazım, efendim servetin olması lazım, seninle beraber melek olması lazım. böyle ufak tabak bizim gibi ihtiyaçların olmaması lazım. Ve benzeri bahaneler uydurarak kendilerine gelen iman davetini reddettiler. Ve orta yolu tutturamadılar. Kulluk yolunu tutturamadılar. Tebarek alıdı inşa et Jâ alıke khayr Eğer dilerse onların istediği tarza bir nimete sahip olman cihetinden. Eğer dilerse onların bahsettiğinden daha hayırlı bahçeleri, hem de alttan ırmaklar kan daha hayırlı bahçeleri ve hatta koca koca büyük ihtişamlı sarayları sana vermeye muhtedir olan Allah ne de gücedir. Burada Rabbimiz Azze ve Celle onların dilediği, tahayyül ettiği veya sınırların çizdiği nimetten çok daha hayırlısını, çok daha üstünlüğü Resulüne verebileceğini beyan ediyor. Ama vermemiştir. Ama vermemiştir. Çok istisna birkaç elçi dışında Allah Azze ve Celle de genelde elçilerin rızkını dünyada onlara yetecek kadar, onlar için en hayırlı olan miktar kadar vermiştir, daha fazla vermemiştir. Çünkü onun elçileri de Allahu Teala'ya en yakın kullar olarak, Allahu Teala'yı en iyi bilen kullar olarak Allah'ın dünyaya değer verdiği gibi az değer verirler. Allahu Teala katında dünyanın ne kadar değer var? Bir kanadı kadar dahi değil. Bir sivrisineğin kanadının Herhangi bir kimse açısından ne kadar değer olabilir? Örümcek bile dönüp bakmıyor. O sineği, sivrisineği avlayan örümcek bile o kanada dönüp bakmıyor. Bu kadar tenezül etmiyor. Kim bunun kanadına tenevzül edebilir? Değer bir yani dolayısıyla. İşte bu kadar değer var. Şu dünyanın Allah katında, Allah indinde. Allahu Teala'yı en iyi tanıyan kullar olan elçilerinin de nazarında dünyanın öyle bir değer o yüzden dünyalık şerhiye değer vermiyorlar. Bizi de aslında o hususta teşvik ediyorlar da biz ümmetler olarak o teslimiyeti, o yakini, o oranda önemsemesi hususunda başarılı değiliz maalesef. Yoksa bu dünyanın gerçekten hakikatte elde edilinceye kadar değer var. Elde edildikten sonra hiçbir değer yok. Hiç. İnsanlar derler ki Ey Allah'ım, Resulün senden ne istemişse biz de aynısını senden istiyoruz. Rasulün her neden sana sığınmışsa aynı şeyden biz de sana sığınıyoruz derler. Bizim Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a Muhammed'in ailesinin rızkını onlara yetecek kadar ver demiştir. Allahu Teala ona dünyanın servetlerini ve hatta anahtarlarını e, teklif ettiğinde yok istemiyorum demişti. Bu duayı yapan kimseler neye dua ettiğini bilmiyorlar anladığım kadarıyla. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin ve aile fertlerinin dokuz tane hanımı vardı. Kendisine ve aile fertlerine rızkını onlara yetecek kadar olmasını isterdi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem açlıktan karnına taş bağladı. Dua edenler bunu biliyorlar mı bilmiyorum. Veya isterken bunlar hariç hep sadece ahiret manasında ahirette yönelik cennet işte firdevs Ala, Rabbimiz Azze ve Zillahi'yi görmek, ona yakın olmak manalarındaki peygamberimizin isteklerini istiyorlar? Dünyevi olan kısmı hariç tutuyorlar bilmiyorum ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe Validemizin ifadesiyle ki onu en yakından tanıyan eşi üç gün üst üste ekmek yemedi diyor. Üç gün üst üste. Bu gücü yetmediği için ulaşamadığı için elde edemediği için değil <gülüyor> tenezzül etmediği için. Bir gün sabah namazına çıkıyor, evinden mescide giriyor. Onun evleri mescitin etrafında biliyorsunuz. Kapılar da açılıyor. Her kimin yandaysa, hangi hanımın yandaysa insanlara tam namaza başlayacakken seslerini kapatamayın diyor. İçeriye gidiyor tekrar evine, 3-5 dakika oyalanıyor, tekrar geliyor. Namazı kıldırıyor insanlara diyor ki Evde biraz altın olduğunu hatırladım diyor. Onun orada durması hoşuma gitmedi. Onu dağıttım öyle geldim. Diyor. Yani o halde namaz kıldırmaktan imtina etmiş, sakınmış. Bizim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam en değerlisi, en üstünü, mahlukatın en üstünü, Rabbinin de dediği gibi kendi ifadesinde en iyi tanıyan ve en çok sakınan, onun dünyaya verdiği değer az olduğu için Allahu Teala'nın Teklif ettiği dünyevi şeyleri istemiyor. Allah-u Teala sevdiği kullarına genelde öyle yapar, onlara yetecek kadar, onları saptırmayacak, ahiret hedefinden uzaklaştırmayacak kadar verir. Rabbimiz Azze ve Celle bizlere de az olacağı tarza kullanacağı nimetleri bahşetsin Azze ve Celle. <gülüyor> Hasreten ahiret kazanılacak nimetler. Bel keda bu bir <gülüyor> saati ve ate d ve bir saati saira. Bilekiz. Mülakas onlar saati yani kıyameti yalanlıyorlar. kıyametin kopacağı vakti yalanlıyorlar. Ve biz de kıyameti yalanlayan kimseler için alevli bir ateş hazırladık. Alevi korkunç, çılgın bir ateş hazırladık. Kıyameti yalanlayan ölümden sonrasında yalanlıyordur dolayısıyla. Ölümden sonraki hayatı ve e, o hayat başlayıncaya kadar geçecek süreçteki bahsi geçen şeyleri de hesabı, mizanı, sıratı, efendim, havuzu, cenneti, cehennemi, onlar da yalanlıyordu. Dolayısıyla bunlara yalanlayan kimse cehennemin daimi kalıcılarıdır, cehennemin daimi konuklarıdır. Ve o cehennem içinde Allahu Teala alevi çılgın gibi olan bir ateş diyor. Açıklamada bulunuyor. Daha önce yaşadığınızı bilmiyorum. Bunu biraz örneklendirme, benzetme adına örneklendirme değil, benzetme adına bir kıssadan bahsedeyim size. 95 yılında Kıbrıs'ta yaşadığım bir dönemde görev yaptığım birliğin yeri Beşparmak Dağları'nın dibindeydi. Beşparmak Dağları Girne ile Lefkoşa'yı ayıran bir sıradı. Çok da Gürt ormanlıkları vardı. 95'in Haziran ayında olması lazım. Çok büyük bir yangın çıktı Beşbarmak Dağlar'da. Evet. Hatta oradakilerin ifadesiyle 1974 kıyımından sonra Kıbrıs'ta yaşadığı en büyük acı diyorlar. En büyük zarar ziyan diyorlar o yangına. Bir jiple görevli olarak o dağdaki yangının büyüklüğü hakkında, işte ilerleme, istikamet hakkında, rüzgar hakkında bilgi almak için dağa çıktım. Dağın zirvesinde belki bana 400-500 metre mesafedeyken ateş korkunç bir gürültüsü. Yani böyle yürekleri hoplatan bir gürültüsü var ateşin, bir cayırtısı var ve ısısı önden geliyor. Yani ısısı korkunç, sesi gürültüsü korkunç ve dağlar gibi alevler. Bu ayet okuyunca o aklıma geldi. Allah-u Teala yaşatmasın böyle bir sıkıntıyı dünyada bizlere. Ateş çünkü gücü korkunç, meblalar miktarları miktarlara Su mu güçlü, ateş mü güçlü hala tartışılıyor. Su biliyorsunuz önüne aldığını götürür, ateş ondan daha korkunç. Öyle bir ateş benzetmek için tabi ki de cehennem ateşine benzemez. Çünkü dünyadaki en kuvvetli ateş, cehennem ateşinin kaçta kaçı? Yetmişte bir, yetmişte bir. Yani gördüğümüz ateş, en kuvvetli ateş ise, Kıbrıs'ta gördüğümüz ateş, onun 70 katı şiddette, sıcakta ve korkunç sesle olacak. O sesi bakın şöyle, yani Allahu Teala beyan ediyor. اِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَاَيْدٍ مِنْ Onlar uzak bir yerden, çok uzak bir yerden ateşi gördükleri zaman kim? Bu kafirler, kıyameti inkar edenler. Ateşi, cehennemi gördükleri zaman onun sesini işitirler. O ama o ses öyledir ki öfkelenmiş, öfkeden kaynaklı bir solunması var. Öyle bir ses işitirler. Kıyamet gününde... İnsanların toplandığı mahşer sahasında uzaktan bir şey getiriyorlar. Melekler. O uzaktan getirdikleri şeyin 70 bin bağı var. 70 bin bağı var. Her bir bağı 70 bin melek çekiyor. O kadar büyük ve ağır. Cehennem uzaktan yavaş yavaş çekiyor, sürüklenene sürüklenene getirirken o arasat meydanında hesap. Ee, görülecek bu alanda insanlar onu görüyorlar. Uzak bir mekandan de diyor o. Onu görüyorlar ve oraya girecek insanlar bu ateş bizim için geliyor. Biz buraya gireceğiz diyor. Biliyorlar. Gaybı bildikleri için değil. Allah-u Teala atıyor. Bu ateş bizim için diye biliyorlar. Ve o an onun öfkelenmiş ve öfkeden tanıtlı solumasını duyuyorlar. Ama öyle bir soluma ki Yürekler ağza geliyor. Öyle basit bir soluma değil. Cehennem yaklaştırıldığı zaman İmam Tirmizi'nin Ahmet bin Hamil'in ve Alvani'nin sahilediği bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam bunu bize beyan ediyor. Bir sahneyi de alıp o ateşten bir sahneyi bize beyan ediyor. Ebu Hureyre razıya aktarıyor. Buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü cehennemin bir boyunu çıkar. Ona ateşten bir boyun çıkar. Ateşten bir boyun. cehennem. Onun gören iki gözü vardır. işiten iki kulağı vardır. Ve konuşan bir dili vardır. Böyle çizgi filmlerde falan görürsünüz ya. O tip bir şey tasavvur etmeye çalışıyorum ben. Allah daha eline şüphesiz, şüphesiz. Bu boyun çıktıktan sonra İnsanlara seslenecek. O o meydanda bekleyenlere seslenecek. Ben üç kişiye vekil yapıldım. Yani onlar benimdir, başkasının değil. Bir, inatçı her zorbaya. Hakkı ayak diremiş, yani küfründe inat etmiş, ısrar etmiş her kimse benim vekil olduğum birinci kişidir. İkincisi, Allah ile beraber başka bir ilaha dua eden, kulluk edene. İkinci bir ilah dinleri. Ve üçüncüsü musavvirlere. Yani canlı resmi veya heykeli yapan, inşallah yanılırız çekenlere. Resim çekenler, resim yapanlara, ressamlara veya ressamlara özenenlere. İşte bunlara ben vekil yapalım diyor ateş. Ateşten bir boyun gözü var Kulağı var, dili var, konuşuyor. Böyle bir manzara, böyle bir konuşma, böyle bir öfkelenme, soluma işte bundan dolayı kalpler yerinden oynuyor, yürekler parçalanıyor. Korkudan dolayı kişi neredeyse ölür gibi oluyor. Kurtuluş yok ama. Ve izza uluguminha mekanı layıkam Onlar bu ateşten dar bir yere, daracık bir yere elleri kolları bağlanmış bir şekilde atıldıkları zaman orada o atıldıkları yerde ölümü yok olmayı isterler. Yok olalım o bitsin bu iş. Ölüm neredesin? Ey ölüm gel derler. Çünkü o kadar şiddetli olmasına rağmen yanmak, tükenmek, yok olmak yok. Ölmek yok. Ama cevap başka türlü. Ateşten değil. Daha bu gördüğünüz bir şey değil. Siz bir sefer ölmeyi istemeyin. Çok ölmeyi isteyeceksiniz. Ölümü yok olmayı çok isteyeceksiniz. Çok isteyin denecek. Niye? Allah muhafaza buyursun oraya girmekten bizleri bir bile. Oraya giren ve oradan çıkamayacak insanlar için yurt orası. Ebedi hem de sonu olmayan bir yurt. Bir daha çıkış yok. Deriler eriyecek, vücut eriyecek, iç organlar eriyecek, akacak. Sonra tekrar verilecek aynı acıyı tekrar atasın. Nefuz-u O yüzden siz acele etmeyin. Öyle bir sefer, tek bir sefer ölüm istemekle kurtulacağınızı zannetmeyin. Çokça ölüm isteyin. Çokça ölüm isteyeceksiniz. Yok olmayı isteyeceksiniz. Ama yok olamayacaksınız diyor allah Bunun hemen arkasından, bu bir tehdittir, korkutmadır çünkü. Hemen arkasından müjde ve davet. Kul ezalike hayrun em cennetul hulldeti muadul muttakun kanat lehum ve mesira de ki ey muhammed ey resulüm de ki o mu hayırlıdır yani bahsi geçen ateş azap mı daha hayırlıdır yoksa muttakilere vaat edilen ebedilik cenneti mi daha hayırlıdır onlar için bir mükafat ve güzel bir dönüşleri vardır. Kimler için? Muhtakiller için. Allah-u Teala bizlerine abone olun. Amin. Lehum fîhe mâ yişâûne hâlidîn kâne alâ ramke Onlar için o cennetlerde ebedi olarak, kesintisiz olarak istedikleri her şey vardır. Ve onlar için Rablerine, Rablerinin üzerine İstenen, vacip olan bir vaat vardır. Vaat. Nedir o vaat? İbn Abbas Radıyallahu göre âl İmran suresi 194. ayet'te geçen kısım. âl İmran suresi 194. ayette müminler, muttakiler dua ediyorlar. Diyorlar ki: "Rabbena ve'tina ma va'adtena ve lâ tuhzina yevmel Ey Rabbimiz bize resullerine vaat ettiğin şeyi ver. Ve kıyamet e, günü bizleri mahcup, zelil yapma diye dua ediyorlar. İşte bunu allah Teala'dan istiyorlar. Allah'ın üzerine vacip olan bir vaattir bu. Ki allah Allahu Teala bunu beyan ediyor. Çünkü Allah mutlakilere bunu vaat etti. Vaadine daha fazla kim tutkundur Allah'tan daha fazla? Ehl-i ve cemaatin ittifak ettiği bir itikat kısmından olmak üzere Allah vaad etti mi mutlaka yerine getirir vaad etti mi? Yani azap vaadinde bulundu mu? Vaatten kasıt nimet vaadidir. Vaad etti mi? Şu işi yapanlara şunu vaat ediyorum demişse onu mutlaka yapar. Ama şu günah, şu hatayı yapanlara şu tehditle vaatte bulunuyorsa bunu dilerse yapar, dilemezse yapmaz. Gene rahmetinden dolayı kullarına. Bu vaattir. Yani mükafat vardır. Mutlaka yerine gelecek. Saffat suresinde bu hususu beyan eden, açıklar, izah eder. Ayetler daha var. Onu da okuyalım inşallah. Ayetleri ayetlerle tefsir etmek çünkü ehl Sünnet ve Cennet'in metotlarından birincisidir biliyorsunuz. اَذَٰلِكَ ki نُزِلَنْ em شَجَرَةُ zakkum. O mu hayırlı bir konak olarak yoksa zakkum ağacı mı? اِنَّا جِعَلْنَا هَا فِتْنَةَ Muhakkak ki biz onu yani zakkum ağacını Zalimler için bir fitne, imtihan yaptık. İnneha şeceretum takrucu fî aslin Niye? Nasıl imtihan yaptık, fitne yaptık? Çünkü o cehennemin, ateşin ortasından çıkan bir ağaçtır. Bu ayetleri duyan kafirler diyor ki, hem ateş diyorsun, hem bu ateşin dünyadaki ateşlerden kat ve kat fazla olduğunu söylüyorsun, hem de ondan bir ağaç çıkacak diyoruz. Diyorlar, inkar ediyorlar. bu fitne ağacı işte zakkum ağacı fitne ağacı imtihan ağacı yani. hem o kadar şiddetli ateş hem de onun tam ortasından göbeğinden temelinden çıkan bir ağaç taluha ki ennehur <gülüyor> ush şeyatayn sanki o ağacın tomurcukları şeytanların başları gibidir öyle de tomurcukları var dalları budakları var. فَاِنَّهُمْ لَاَكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِعُونَ مِنْهَا الْبُتُونَ Ve elbette ki onlar o ağaçtan, zakkum ağacından yiyecekler ve karınlarını onunla dolduracaklar. ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَم۪يمٍ Sonra da muhakkak ki onlar için bu yedikleri zakkum ağacı bitkisinin yiyeceğinin üzerine kaynar sudan karıştırılmış bir içecek var. Niye? Çünkü bu zakkum ağacı meret Allah muhafaza buyursun. Görmek, Amin. duymak, tadını hissetmek, kokusunu hissetmek istemiyoruz. Yendiği zaman yemek zorunda. Aç çünkü insanlar yemek zorunda. Yedikler zaman boğazlarına takılıyor. Boğazlarından aşağı indirmek için suya ihtiyaç duyuyorlar. Cehennemde nerede su? Tatlı, güzel, soğuk su. Kaynar su. Fokur fokur kaynayan kaynar su var. O kaynar suyu mecburen içiyorlar boğazlarına boğulacağız diye düşünüyorlar. Boğulamıyorlar da. Kurtulamıyorlar da. Aman şu sıkıntıdan kurtulalım da ama kaynar suyla olsun diyorlar. Kaynar suyu yutuyorlar. ثُمَّ اِنَّ مَرْجَوْهُمْ لَاِلْجَهِيمُ Sonra da onların dönüşleri gene ateştir. Yani o kaynar su içtikten sonra dışlarını yakmıştı. İç organlarında kaynar su yakacak, akıtacak. Sonra tekrar beden eski haline getirecek. Tekrar cehennem olsun. Aynı azal gene devam ediyor. Dönüşleri gene nereye ya? Cehennemin ortası. Allah muhazabu Yusuf azamet. O mu hayırlı o mu hayırlı? Cevap belli. Ateşe kim hayırlı diyebilir? Azaba kim hayırlı diyebilir? Herkes bunun bilincinde, farkında. Allahu Teala, bunun cevabının her akıllı kul tarafından hangi şekilde verileceğini zaten biliyor. Ama burada insanları davet ediyor, insanları ikaz ediyor. Sen hangisine gitmek istiyorsun? Hangisine gitmek istiyorsun? Hangisine gidiş için hangi yolu tercih ediyorsun? Peki muttakiler için vaat edilen cennetin veya cennet nimetlerinin bazıları nelerdir? Onunla ümit olarak inşallah dersimizi tamamlayalım. Ayetlerin veya hadislerin kaynağına işaret etmeyeceğim. Sadece e, lafız olarak aktaracağım, bırakacağım inşallah. Her türlü lezzetli yiyecek ve içecekler. Ama her türlü eksiksiz, Pek kıymetli ve güzel elbiseler. Hani elbisenin kulu olana yazık var olsun diyor Rasulü Aleyhisselam. Elbisesine tapınır insanlar. Elbisede ufak bir tozu, bir ütüsüzlüğü, bir ufak lekeyi, bir kırışıklığı kabullenmez bazı insanlar. İnsanlar giyimlerine, kuşamlarına dikkat ederler. Haddinden fazlasından bahsediyor. Yoksa güzel kıyafeti, güzel giyimeyi sevmek kötü bir şey değil. Orada en kıymetleri var. En güzel kıyafetler, elbiseler var. Güzel ve huzur verici eşler. Hani Allahu Teala sevgi ve merhamet koymuştu ya iki cinsin arasında. İşte orada sonu olmaz bir mutluluk, huzur var bu evlilikte. Bu eşlerden kaynaklı. Hem kadınlar erkeklerden yana hem erkekler kadınlardan yana. Huzur duyacaklar, güzel eşler olacak. Yüce ve süslü köşkler, saraylar, meskenler. İnsan evini de sever. Evinde güzel olmasını sever. Hatta biz sanki biraz bir ne fazla seviyoruz gibi. Orada en mükemmeli, en doyurucu olanı. Keşke şu da olsaydı denilecek hiçbir şey, hiçbir eksik bir noksan yok. Böyle köşkler, saraylar. Değerli ve iç açıcı hizmetçiler. Bazı hizmetçi vardır mecburan katlanır. Yok bunlar ben hizmetçi görsem diye böyle insan dört gözle bekleyecek hizmetçinin gelmesini, yiyecek, içecek sunmasını. Meyveleri dallarında yerlere kadar satmış olan bahçeler. Hangi nimet var? Ağaca çıkıp yorulmaya ihtiyacı yok. Dal aşağı iner. Uzanıp alacaksın. Uzanıp alacaksın. Hangisinde canın isterse. Çeşitlerinin fazlalığıyla Sevince boğan meyveler, her türlü neyi seversiniz? Kavun, karpuz, kiraz, vişne, şeftali, kayısı, erik, elma, armut, ne var mı? Muz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hangisini seviyorsanız, hepsi her an. Mevsimlik değil, anlık. Hazır, dilediğin gibi. Kişiyi kendinden geçiren güzel kokular... Koku geçmeyin, kokular çok değerlidir. Kokunun değerini anlamak için çirkin kokulu bir ortamda bulunmak lazım biraz. O zaman kokunun ne kadar değerli olduğu anlaşılır. Bazı kokular da vardır ki insan kendinden geçirir hakikaten. Kadınlar niye fısfıslanıyorlar dışarı çıkarken? Beğenilmek için, ilgi çekmek için, dikkatlerin ona yoğunlaşsın diye. Tabi kötü bir şey ama neticede kokunun insan hayatında çok değerli bir yeri var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana dünyanızda ne sevdirilmiyordu? Namaz, kadın, koku. Koku ve kadın. Göz aydınlığında namaza kalındı diyordu. Yani Aleyhisselatü dünyadan sevdiği iki şey var. Başka bir şey yok. Altın, gümüş değil. İki şey. Kadın ve koku. Başka nimetler, diledikleri yere yönlendirilebilen nehirler. Yani eta sabit değil. Benim canım bugün buradan geçmesini istiyor. Yarın evimin şurasından geçmesini istiyor, öbür gün oturduğum koltuğun önünden geçmesini istiyor, diğer gün yatak odasının balkonundan görmek istiyorum. Diye yatağını değiştirebileceğin ırmaklar kokmayan sudan, tadı değişmeyen sütten, baş döndürmeyen içkiden ve saf baldan nehirler. Kalbi coşturup hoş eden sesler, güzel ses cezbeder. Güzel kıraat, Kur'an kıraati yapan kariler ne yapar? İnsanı kendinden geçirir. Haz duyuturur. Güzel şarkı türkü söyleyen insanlar ne yapar? İnsanı kendinden geçirir. Güzel sesler, hoş insanı mutlu eden cennet sesleri. Özellikle de kadınlardan. Kardeşler arası sevindirici ziyaretler. Bazı ziyaretleri vardır yeterli sevinci. Yaşayamazsın. Ya üzgün olursun, ya kızgın olursun veya kaygılı olursun veya başka bir hedefin vardır, bir beklentin vardır, görememişsindir veya ziyaretten kişiden umduğunu bulamamışsındır. Değil. Oradaki ziyaretlerden herkes üst düzey memnuniyet duyuyor. Rahim olan Allah'ın kerim ve içine bakma ve ona yakın olmakla elde edilecek zevkler ki bu en üst zevk. Yani kulun Allahu Teala'nın yüzüne bakmasıyla elde edeceği zevk Başka hiçbir şeyden alınmıyor. Sadece bakmakla. Rızasıyla, Allah'ın rızasıyla mutlu ve gazabından emin olmanın verdiği rahatlık. Ben yani biliyorsun ki Rabbin senden razı. Azabından güvendesin. Hiçbir korku, kaygı, endişe yok. Tüm bunların ise en güzel olanı. Tüm bunlar sürekli. Devamlı da artar mahiyette. Bir başka gene çok değerli nimet. Bunlarına usanmak, sıkılmak yok. İnsan nimette olsa bazı şeylerden ne yapar? Sıkıldır, istemez ya başka bir şey olsun. Hatta bazen can sıkıntısı, kaygı, kasvet bile ister ki e, yeniden o karşılaşça nimetle içi biraz daha sevince kalk olsun. Yok, orada bu sevinçten, mutluluktan, huzurdan, geniş, refah, hayattan her türlü nimetten dolayı sıkılma, <gülüyor> efendim, usanma, keşke şu olsa yok. Allah Azze ve Celle bu mu daha hayırlı? Cehennem mi hayırlı ediyor? Bu mu daha hayırlı, Ateş mi daha hayırlı? Aklı başında olan her insanın vereceği cevap bellidir. Elbette ki Rabbimiz Azze ve Celle'nin muttakilere vaat ettiği bu nimet daha hayırlıdır. Allah Azze ve Celle bizlere bu şuuru bilinci daima canını tutacak bir takva nasip etsin. Daima onun ebedi mükafat yurdunu kazanabileceğimiz işleri Kolaylaştırsın, üzerine muvaffak olasın ve ateşine bir an dahi olsa, bırakın daha fazlasını, bir an dahi olsa oraya girmemize sebep olacak inançtan, amelden, ahlaktan üzerine mavaza buluşun. Azze ve Celle'ye. Açtık Allah razı olsun. Sübihalâhümme ve zihamdik eşebu en la ilahe illa en estağfiruka ve etubu ileyk ahiru da'lana en elhamdülillahi <gülüyor> rabbil alamin.